1008 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, amcası Hamza'nın ölümüne sabretmesi, Hamza bin Abdülmuttalip şehit düştüğü zaman Hz. Peygamber gelip yanında durdu, öyle korkunç bir manzara ile karşılaştı ki, daha önce bunun gibisini hiç görmemişti. Çünkü müşrikler Hamza'nın burnunu, kulak ve dudaklarını kesmişler, sağlam hiçbir yanını bırakmamışlardı. Hz. Peygamber cesedi yanında durarak, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun, ben seni bildim bileli, akrabalık bağlarını gözeten, daima iyilik yapan bir kimseydin, Allah'a yemin ederim ki, eğer senden sonrakilerin senin üzerindeki üzüntüleri olmasaydı, seni bu şekilde terk etmeyi isterdim, ta ki Allah seni yırtıcı hayvanların kursaklarında haşre götürsün, dedi, Hazreti Peygamber o kadar üzülmüştü ki, Allah'a yemin ederim ki, buna karşılık onlardan yetmiş kişiye aynısını yapacağım, dedi, bunun üzerine Cebrail, Hazreti Peygamber'e şu ayetleri indirdi, Eğer ceza tatbik ederseniz size tatbik edilen cezanın benzerini tatbik ediniz, Nah, 16 suresi 126, böylece Hazreti Peygamber yemininin kefaretini verdi ve fikrinden vazgeçti.